Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sizlere ağaçlardan bahsedeceğim. Geçenlerde acayip bir şeye tanık oldum. Tanık olduğum şey iki ağaçla ilgiliydi. İş yaptığım kurumlardan birinin kocaman bir bahçesi var. Bahçe değil de koru gibi de adeta. Bu korunun içindeki bina yeni. Bina yapılırken de tabii şaşırmadık, ağaçların bir kısmı kesilmiş, bir kısmı da kurtarılmışlar. Ee, yaşamlarına devam eden ağaçlar var, ee, epey de var. Ee, i̇ki tane sağlı sollu ağaç var. Bunlar ana kapıdaki merdivenleri çıkmadan önce sizi karşılıyor gibiler. Aralarından geçip e, merdivenlere gidiyorsunuz, heybetli sayılırlar, e, çok genç de değiller, boyları şöyle bir baktığınızda hani binanın ikinci katına yetişiyor, e, burası henüz resmi açılışı e, yapılmış bir yer değil, açılış hazırlıkları var. Dolayısıyla da işte binaya yetkililer gidip geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Ee, yine yetkili bir isim geldi. Ziyaret bitince de e, dışarı çıktı. Arabasına binip gitmeden önce o iki ağaca gözü takıldı. Merdivenlerin oradaki. E, ve dedi ki bunları buradan kaldıralım. Etrafındakiler de hemen olur başkanım dediler. Sanki bu olur başkanım kelimelerini hep yanlarında taşıyor gibiydiler. Başkan'a şaşırdım, etrafındakilere şaşırdım. Bir ara böyle bir beynim durdu, kafam almadı, küçük bir şok yaşadım diyebilirim. Ağaçları niye kesiyoruz, kesmeyelim dedikçe, başkan istedi, keseceğiz, kesmesek de taşırız dediler. Peki o zaman ben de sizi Van'a taşıyayım, artık orada yaşayın dedim. İçlerinden biri o ağaçları sökmenin mevzuata aykırı olduğunu ve o kadar kolay olmadığını söyledi neyse ki. Yanımda 60 yaşlarında bir beyefendi vardı, o da ağaçları savunmaya başladı. Ağaçların ne kadar güzel olduklarını, binaya zarar vermediklerini, hatta gölgesiyle binayı serinlettiğini falan anlatmaya başladı. Neden dedim ağacı güzelliyorsun, faydalarını kesilmemesi gerektiğini, güzelliğini anlatıyorsun? Niye iyi olan şeylerin iyiliğini kanıtlamaya çalışıyoruz? Bazen gerçekten evrenin de bunları hak ettiğini ve bizleri yeterince desteklemediğini düşünüyorum. Çünkü sürekli nefes tüketiyoruz. Ee, bu olayı psikolog arkadaşımla paylaştım ee, çünkü üzgündüm ve anlayamıyordum. Ee, dedi ki insanların ağaçlarla ilgili bir derdi var ee, en iyi sen dedi git ağaçların gizli yaşamı kitabını oku. Aldım da kitabı. Kitabın yazarı Peter Wolleben. Kitap 23 dile çevrilmiş. Türkiye'de kitap kurdu tarafından basılmış. Ali Sinan Türkiye Türkçe'ye çevirmiş. Yazar Peter Wolleben 1964 yılında Bond'a doğmuş. Ormancılık eğitimi almış birisi. Bir eyalette orman müdürlüğünde 20 yıldan fazla orman müdürü olarak çalışmış. E, e tabi bu süre içinde ekoloji üzerine epey kafa e, yorma fırsatını bulmuş. E, düşüncelerini harekete geçirmek için memurluktan e, ayrılmış. E, Peter Wolleben, e, doğa dostu yöntemler kullanarak e, bir köyde kendisine tahsis edilen ormanlık alanı e, yönetmeye başlamış. Bu alanda da e, hem kitaplar yazıyor hem seminerler e, veriyor. Ormancılığa ilk başladığı senelerde ormancılık hakkındaki bilgileri bir kasabın hayvanların duygusal dünyasını bildiği kadarmış ancak ormancılık endüstrisi daha çok keresite üretimiyle ilgileniyor. Dolayısıyla yazar ormanın sağlığının kereste endüstrisini devam ettirdiği için önemsendiğini vurguluyor. Yazarın eski işi de her gün ladin, meşe, kayın, çam gibi ağaçların kereste endüstrisine uygun olup olmadıklarına bakmak ve değerlerini hesaplamakmış. E, seneler önce turistler için hayatta kalma eğitimi vermeye başlıyor e, ve ağaç evlere tur e, düzenliyor. Bu ağaç evlere turun e, yanına bir de e, orman mezarlığı ve orman koruma e, alanını ekliyor. E, tura dahil ediyor buraları. E, ziyaretçilerle konuşa konuşa e, orman hakkındaki düşünceleri değişmeye hatta e, düzelmeye başlamış. Yazarın ticari e, Kaygılarla böyle bundan kereste olmaz dediği yamru yumru ağaçlar ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Tabi onun hakkında sorular soruyorlar. Tuhaf kökler var böyle dışarı çıkmışlar birbirlerine dolanıyorlar. Acayip büyüme tarzları var. İşte kabuklarda yosun tabakalar var. Bunlar hakkında sorular geldikçe ve ziyaretçilerin ilgisini çektikçe yazarın da dikkatini çekmeye başlıyor ve birdenbire bir sürü mucizenin farkına varıyor ee, yazarın ormancı hayatı başka bir şeye dönüşüyor ve hayatına heyecan e, giriyor neredeyse ee, orman her gün e, yeni bir şeylerin keşfedileceği bir yer ee, ağaçların acıyı hissedebildiklerini hafızaları olduğunu, ebeveyn ağaçların çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını keşfediyor yazar. Bunları keşfedince de ağaçları bir çırpıda kesip kereste haline getirmek zorlaşıyor tabii. İnsanlar belki de bu yüzden kulaklarının üzerine yatıp şuursuz oynuyor olabilirler. Çünkü bunun farkına vardığınız zaman bunlar böyle bir ticari meta olmaktan çıkıp başka bir kazanç yollarına yönelmeniz lazım. Yazarın Alanındaki ormana 20 yıldır makineler girmiyor artık. Ağacın hasat edilmesi gerekiyorsa ormancılar atla geliyorlar makinayla değil ve hasadı da dikkatlice yapıyorlar. Bu küçük kasabadaki ormanda ağaçlar rahat rahat nefes alıyor, rahat rahat yaşıyor diyebiliriz. Yeni koruma alanlarında rahatsız edilmeden büyüyorlar. Ormanın sağlıklı ve mutlu olanı da var demeyin öyle hani olur mu diye ve bu ormanlar daha çok üretiyorlar bu da daha fazla kar demek tabi her şeyi kara bağlamak ve bu kanaldan insanlara ormanlara iyi bakmak lazım anlatmak ne kadar doğru doğru değil bence. Ee, yazar ağaçların yaprak e, örtülerinin altında hayal edilmeyecek kadar çok şey olduğunu e, ve onlardan öğrenilecek çok şey olduğunu söylüyor. E, ağaçlara odun işte e, diyerek hiç anlamadığımızı belli ediyoruz. Bir dilleri var, hisleri var oysa ve insanlar bunu anlamaktan, Acizler. Biz ancak bizim dilimizden konuşanları anlıyoruz. Farklı dillere kapalıyız. Hatta kendi kendimizi bile zor anlıyoruz diyebilirim. Bir gün ormanda yürürken Üstü böyle yosun kaplı taşlara rastlıyor yazar. Biraz yakınlaşıyor ve yakından bakınca bunların taş olmadığını görüyor. Böyle bir buçuk metre içinde yan yana dizilmiş taşlar gibi duruyorlar. Bunlar 500 sene önce kesilmiş bir ağacın kalıntıları. Eski bir kütüğün boğumlu kalıntıları çember şeklinde dizilmişler. Ee, kabuğu biraz kazıyınca e, zarar vermeden kazıyor. Yeşil bir katmanla karşılaşıyor. Yani bu yosun tutmuş kabuklarda canlı ağaçların gövdesindeki yaprakları yeşillendiren klorofil var. Bu da parçasının hala yaşadığını ve hayatta olduğunu gösteren bir şey. Ee, kalıntılardan birini kaldırmaya çalışınca yerinden... Kalkmıyor yani biraz zorlasa kalkar tabii ama e, böyle bir köklenmiş bir şey var. E, o halde diyor toprakla bir bağı vardı. Peki nasıl oluyordu da kalıntılar hayatta kalmayı başarmışlardı? E, hücreler şeker formunda gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Nefes alıp veriyorlar ve e, büyümeliler. Yaprakları olmadan ve fotosentez yapmadan e, nasıl oluyordu böyle bir şey? Hadi desek ki oruç tuttu ağaçlar, e, asırlar boyunca oruç tutup hayatta e, kalması imkansız. E, dolayısıyla geriye tek bir e, şey kalıyor, o da kalıntıları komşu ağaçlardan, e, kalıntıların bunlardan, onların köklerinden yardım almış olması Ağaçlar arasında besin alışverişi kök uçlarındaki gevşek mantarsa ağlar var. Bazen de direkt bağlantılarla yapıyorlar. Yazarın karşılaştığı bu çotuğa çevresindeki kayınlar şeker pompalamışlar basbaya, onu yaşatmışlar yüzyıllar boyunca. Ağaçlar kök sistemleriyle birbirlerine bağlılar. Türdeş ağaçlar birbirleriyle dayanışıyorlar, komşulara yardım ediyorlar, karınca kolonisindeki dayanışmaya sahipler. Bu dayanışma da çok tesadüf değil. Torino Üniversitesi'nden Massimo Maffei'nin Max Planck Araştırma Dergisi'nde yazdığı bir yazı var. Bitkiler ve dolayısıyla ağaçlar kendi köklerini diğer türlerin ve hatta akrabaları olduğu türlerin köklerinden bile ayrıştırabilirmiş. Anlayacağımız ağaç sosyal bir varlık. Bir ağaç nasıl tek başına orman olamıyorsa, tek başına istikrarlı bir yerel iklimi, oluşturamıyorsa tek başına yaşaması da çok kolay değil. Rüzgara ve hava durumuna karşı korumasızlar. Ancak birçok ağaç hep birlikte aşırı sıcak ve soğuğu hafifleten bir ekosistem yaratabiliyor. Bol miktarda su depolayabiliyor ve bol miktarda nem üretebiliyor. Ağaçlar bu ancak bu korumalı çevrede uzun süre yaşayabilirler. Bu hedefe ulaşmak için topluluk ruhu her ne pahasına olursa olsun devam ettirmeleri gereken bir şey. Eğer her ağaç sadece kendisiyle ilgilenseydi ileri yaşını illaki göremezdi. Sürekli ölümlerde üst bölümlerde boşluk olmasına sebep olur. Bu, bu da fırtınanın orman içine sızmasına e, sebep olurdu. E, Fırtına da daha fazla ağacın devrilmesini kolaylaştırıyor. E, yaz sıcağı orman zeminine ulaşabilirdi eğer e, seyrek olsaydı e, o üst e, taraflar. E, yaz sıcağı orman zeminine ulaşınca da tabi kurutuyor. Sonuçta da tüm ağaçlar e, bir e, bedel ödüyorlar. E, her ağaç e, topluluk için çok önemli ve hayatta kalması için mücadele veriliyor. Hasta olanlar destekleniyor. iyileşmesi sağlanıyor. Bugün hasta olana elverenler belki de yarın kendileri hasta olup aynı desteği alacak olan ağaçlar bu davranış biçimi fillerde de varmış. Fil sürüleri birbirlerine göz kulak oluyorlar. Hasta ve zayıflara ayağa kalkana kadar yardım ediyorlar. Başlarında bekliyorlar. Ölülerini bile geride bırakmak istemiyorlar. Benzer bir durum ağaçlar içinde söz konusu demek ki. Ağaçlarda sınıfsal bir ayrım var mı yok mu bilmiyoruz. Bazı çotuklar çürüyüp gidiyor bazıları asıllarca yaşıyor bu yazarın karşılaştığı işte çotuklar gibi. Veya işte o taşa benzettiği kalıntılar gibi bir ağacın ne kadar destek alacağı sınıfsal ayrımdan çok ne kadar sevildiğiyle de alakalı olabilir. Bazı ağaçlar dallarını komşu ağacın dallarına erişinceye kadar uzatıyorlar. Daha fazlasını uzatmıyorlar çünkü hava ve ışık zaten kapılmış oluyor. Bu durumda uzattığı dallarını ancak güçlendirmeye çalışıyor daha ileri gitmek yerine. E, gerçek iki arkadaş ağaç e, dallarını güçlendirip uzatarak bir diğerinin önüne geçmeye çalışmıyorlar. E, birbirlerinin hakkını yemek istemiyorlar. Boşluğa doğru genişliyorlar. Bazı ağaçlar köklerine bağlılar, birbirlerine bağlılar e, ve birlikte ölüyorlar. E, bir ara verelim e, ve ağaçların diline devam edelim. E, Amy MacDonald'dan Slow It Down parçasını dinleyeceğiz. Never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor, but now you're. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri Amy MacDonald'dan Slow It dinledik. Şimdi ilk bölümde Peter Wolleben'in Ağaçların Gizli Yaşamı kitabından bahsediyordum. Ağaçların sosyal olduklarından, birbirleriyle dayanışma halinde olduklarından bahsediyorduk. Şimdi ağaçların diline bakalım. Ağaçlar nasıl anlaşıyorlar, ses çıkarıyorlar mı, kokuyla mı anlaşıyorlar, bir frekansları var mı? E, ağaçlar rüzgardan ötürü ses çıkarıyorlar. Dallar yapraklar birbirine değiyor. Sesin olduğu yere doğru da e, dönmeleri aslında bunun kasıtlı bir şey olduğunu da gösteriyor. E, son zamanlarda sesle ilgili yapılan araştırmalar var. Ağaçların sese duyarlı olduklarına dair ve ses çıkardıklarına dair. Evet. Ama sesten çok kokusalarak kendilerini ifade edildikleri biliniyor. Birbirleriyle bu şekilde anlaşıyorlar. Biz de kendimiz için onlarca deodorant ve parfüm arasından bize yakın olanını seçiyoruz. Bu konu bize çok uzak değil, koku konusu. Deodorant ve parfüm kullanmadığımızda kendi kokumuzda çok şey ifade ediyor. Ağaçlar da aynı beceriye sahipler. Tehlikeleri birbirlerine koku salgılayarak veya mantarlar yoluyla haber veriyorlar. Yalnız kalmayı tercih eden ağaçların ömrü de kısa oluyor bu yüzden. Bu yüzden. Tarlalarda bitki örtüsü de sessiz, seçici üretme yüzünden kültür bitkilerimizin çoğu dilsiz haberleşme yetilerini gerek bir frekansla gerek kokuyla kaybetmiş durumdalar. Bu nedenle tarım ilaçları çokça kullanılıyor. Çiftçilerin ormanlardan ders alıp tağıl ve patatesleri biraz daha yabanıl yetiştirmeleri iyi olur Akasya yapraklarıyla beslenen zürafalar var. O sırada koparılıp yenmekten hoşnut olmayan akasyalar aynı türden komşu ağaçlara kriz halinde olduklarını haber vermek için uyarı mahiyetinde bir gaz salgılıyorlar. Önceden uyarılan ağaçlar da kendilerini korumak için yapraklarına hemen toksin pompalıyorlar. Bu durumdan haberdar olan zürafalar ise olan bitenden habersiz ağaçlara yönelmek zorundalar tabi. Zürafalar rüzgarla da mücadele ediyorlar çünkü kokulu mesajlar civardaki ağaçlara esintiyle ulaşıyor. Zürafalar rüzgarın aksi yönüne giderek yakınlarda kendilerinden haberdar olmamış olan akasyalar bulabiliyorlar. Ormanlarda da benzer süreçler var. Kayınladın, meşe, bir tür canlı kendilerini kemirmeye başladığında acıyı hissediyorlar. Isırık alınan yaprağın dokusu da hemen değişiyor. E, tıpkı zarar gören insan dokusunun e, yaptığı gibi bir elektrik sinyali gönderiyor. E, tabii insandaki kadar hızlıca olmasa da haşerenin keyfini kaçıracak e, koruyucu e, bileşimlerin e, yapraklara ulaşması bir saati alıyor. Eğer köklerin başı beladaysa bu bilgi ağacın tümüne iletiliyor. E, bu durumda farklı bir koku salgılanıyor. Hangi düşmanla karşı karşıyaysa o tür için başka bir koku bileşeni salgılayabiliyorlar. E, hatta Ağaç belli yırtıcıları çağıran e, feromonlar bile salgılayabiliyor. E, o faydalı yırtıcılarda rahatsızlık veren böcekleri yiyerek ağacın rahatlamasını sağlıyorlar. E, mesela kar, kara ağaçlar ve çamlar yaprak yiyen tırtılların içine yumurtalarını yerleştiren ufak paraziter e, yaban arılarını yardıma çağırıyorlar. Yaban arısı larvası geliştikçe kendisinden daha büyük olan tırtılı içten dışa doğru ağır ağır yiyip yutuyor korku filmi gibi bazı ağaçlar öz savunma yapıyor meşeler kabuk ve yapraklarına acı zehirli tanenler yayıyorlar bunlar kemirgen böcekleri hemen öldürüyor ya da en azından yaprakların tadını değiştirerek leziz bir salatadan zehirli bir safraya çeviriyor söğütler de benzer bir işlevi olan salisilik asit üretiyorlar e, ağaçlar tabi sadece hava yoluyla e, koku salgılamaya bel bağlamıyorlar. Kök uçlarında mantarsa ağlar aracılığıyla yolladıkları e, kimyasal e, sinyallerle de birbirlerini uyarıp e, hava nasıl olursa olsun e, bu ağlarla işlerini görüyorlar. E, haberlerin e, köklerden e, sadece kimyasal bileşenler aracılığıyla değil aynı zamanda e, saniyede bir santimetre hızla ilerleyen elektriksel uyarılarla da iletilmesi söz konusu e, bizim bedenlerimizle kıyaslandığında bu aşırı yavaş gelebilir. Ancak haber bir kere yayıldı mı meşeler yapraklarını hemen tanen e, pompalamaya başlıyorlar. E, geniş bir yere yayılan ağaç kökleri e, ağacın iki katından daha geniş. Yani illaki komşu ağacın kök sistemleriyle kaçınılmaz olarak kesişiyorlar ve e, birbirlerine dolanıyorlar. Birbirlerinden haberdar oluyorlar. E, Tabi her zaman değil. E, zira ormanda tek başına yaşayan ve diğerleriyle kaynaşmak istemeyen e, fertler de var. Yalnızlığı tercih etmiş olanlar. E, bu ağaçlar e, tehlikeli sinyali diğerlerine iletmede kesinti yaşatabiliyor mu? E, bu durumda da Mucizevi bir şey oluyor ve mantarlar devreye giriyorlar. Fiber optik internet kablosu işlevini yerine getiriyorlar. İnce iplikleriyle deldikleri toprağın içine e, inanılmaz bir yoğunlukla yayılıyorlar. E, bir çay kaşığı orman toprağı kilometrelerce örgü içeriyor. E, eğer bir ağaç sağlığını kaybederse, kendi savunma becerisiyle birlikte haberleşme yetisini de kaybedebilir. Saldırgan haşarat da gider, o ağacı bulur ve kemirmeye başlar. Yaprak veya kabuklarından bir sırıp alıp test eder. Ağacın sessizliği hastalıktan veya gerçekten etrafta olup bitenden bir haber olmaktan da olabilir. Hatta mantarağını kaybetmiş bile olabilir. Ağaç yaklaşan tehlikeyi algılamaz ve böylece tırtıl ve böceklere ziyafet olur. Ağaçlarla böcekler arasındaki ilişki tabi sadece savunma ve hastalıktan ibaret değil. Hepimiz tozlanma olduğunu biliyoruz. Yüzde 60 yiyeceklerimiz bu sayede gerçekleşiyor. Çiçekler sadece bizim hoşumuza gitmek için koku yaymıyorlar. Meyve ağaçları, söğütler ve kestaneler ilgiyi üzerine çekmek için etraftan geçen arıları karınlarını doymaya davet ediyorlar. Böcekler arılar bu ziyafeti bu ziyaretleri sonucunda tozlaşma yaptıkları gibi bunun karşılığında ödül olarak şeker bakımından zengin tatlı nektarları yemiş oluyorlar. Çiçeğin biçim ve renkleri de bir işaret. Çiçekler bir nevi ağaç yeşilliği içinde yemeğe giden yolları gösteren tabela işlevini görüyorlar. Ölü ağaçlar yeni yaprak döken orman için ebe vazifesindeler. Ölü gövdelerindeki su depoları sıcak yaz havasını az da olsa serinletiyor. Devrildikleri için geyiklerin geçemeyeceği kadar yüksek bir çit görevi görüyorlar. Böylece küçük meşe, kuş, kirazı ve kayınlar kimse ilişmeden büyüyor. Bu nedenle Alman politikacılar gelecekte de doğal yaşlı ormanların olmasını sağlamak için ormanların %5'lik bölümünün kendi haline bırakılmasına karar vermişler. %5 çok az gibi görünebilir ama şu devirde hiç yoktan iyidir. Ee, i̇nsanların ağaçlarla başka tür bir ilişki kurması gerekiyor, onlar yavaş hareket ediyorlar, ee, ilgi duydukları şeyler evet bizim ilgi duyduklarımızdan farklı, ee, bu bitkisel varlıkların kabiliyetleri e, bilinip e, duygusal hayatları anlaşıldığında ihtiyaçlarını fark ettiğimizde e, onlara karşı davranışımız da değişebilir orman sadece kereste fabrikası işte endüstriye hizmet eden bir yer değil ormanda binlerce tür birbirine bağlı bunun ne kadar önemli olduğunu Japonya'dan bir hikayeyle anlatalım. Hokkaido Üniversitesi'nde deniz kimyageri Katsuhiko, Matsunaga dereler ve nehirlere dökülen yaprakların e, okyanusa akan asitleri süzerek besin zincirindeki ilk ve önemli yapı taşı olan planktonların e, gelişimini tetiklediğini keşfetmiş. E, bu da orman sayesinde daha fazla Balık oluyor anlamına geliyor. Bu araştırma sayesinde kıyı bölgelere daha fazla ağaç dikmişler. Sonuçta balıkçılar daha fazla balık almışlar. Tabi ağaçlar için sadece maddi sebeplerden kaygılanma durumu hoş olmaz. Ağaçların taç örtüsünün altında günlük dramlar ve aşk hikayeleri var. Belki bir gün ağaçların dilini çözeriz şimdilik bu kadar. bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Biyofiliya. Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özelni ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir